Her şey seni dinliyor, Allah arza ve semaya, bana ister istemez tev'an ve kerhen gelin, eteyna ta'i'in diyorlardı. İster istemez sana geliyor, itaat ediyor, seni dinliyor, baş kaldırmadan sana sığınıyoruz diyorlardı. İşte bu Allah'ı bu ululuğu içinde düşünerek, kendimize göre tasavvur ederek, o zatıyla tasavvur edilemez, o tasavvurlar dışıdır kendi idrakimize göre tasavvur ederek ona karşı saygılı olmak, ona karşı edepli olmak. Yoksa tekrar ediyorum. Kasıp kavuran, ortalığı yıkıp birbirine karıştıran, insanları helak eden, yakalarından tutan, Mahveden kahar, cebbar bir zatın sadece icrali manasına değil. O mücerret büyüklük, o mücerret saltanat o mücellet ihtişam karşısında saygılı insanlar kemer besleyi ubudiyet içinde kullar ister ve biz de inşallah bu saygıyı takınarak onun karşısında saygılı olmaya çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manada لَوْ <gülüyor> تَعْلَمُونَ ma أَعْلَمُوا لَا رَحِيْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ <gülüyor> كَفِيرًا Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdinizdir. Bir yerde Gülen sahabe-i kiram topluluğuna rastladı. Onlara Râbi şöyle dediğini rivayet ediyor. Öteden emniyet müjdesi mi aldınız? Zira insanın önünde, insanın önünü kesmiş, insanın içine korku salacak o kadar çok şey var ki, bunlara aşıncaya kadar insanın doğrusu burada keyiflenmesi ve kendisini eğlencelere salması, kendisini bilememesi demektir. Ve size selefte bir şey arz edeyim. Biri birine sorardı, ''Nasılsın?'' O ona şöyle derdi, ''Öldüğü zaman nasıl öleceğini bilemeyen?'' kabla kunduğu ve mümkir nekirin men rabbuka ve men nebiyuka ve ma dinuke'' Suallerine karşı nasıl cevap vereceğini bilemeyen? Mahşerden kalktığı zaman, sağcıların toplandığı yerde mi, solcuların toplandığı yerde mi toplanacağını bilemeyen? فَأَمَّا مَنْ ve كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ وَيَوْا اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ Sözünün şerefsüdür ve şeref müzul olduğu anda defterini sağdan mı, soldan mı alacağını bilemeyen ameller, günahlar ve sevaplar tartıldığı zaman sevabı mı ağır basacak, günahımı mı ağır basacak ne olduğunu bilemeyen alem sırattan geçerken Kimisi kancalara takılıp oradan kalırken, kimisi aşağıya dökülürken, oradan geçeceğini ve geçemeyeceğini bilemeyen, sonra kimisi cennete, kimisi cehenneme, yiğin yiğin zaman, cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilemeyen, Allah aşkına nasıl olur, işte ben öyleyim diyordu. Çünkü ben bunların hiçbirisini daha bilemiyorum. Ölmedim ki nasıl öleceğimi bileyim. Kabire girmedim ki karşıma ne çıkacak onu bileyim. Hesap görmedim ki nelerin hesabını nasıl öleceğimi bileyim. Evet bunları bilemeyen nasıl olur? İşte ben öleyim, idmünü sever. Nasılsın? Biz ne rahatızdır bu mevduda. Nasılsın iyi misin? Vaka Allah'ın nimetler adına çok şükür. Neye? Alâ nimetin İslam ve devletin iman. İslam nimetine, iman devletine binlerce hamd ve sena olsun. Ama diğer yanıyla kendimizi kurtarmış olma açısından bu soruya cevap veriyorsak, verilecek cevap benim size arz ettiğim şekilde sitilde olmalıdır. Bu dikkatli insan cevabıdır, öbürü lavvali insan cevabıdır. Tekrar ediyorum yanlış anlamayın, Allah'ın üzerimizde namütenahi nimetler var. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ Buraya gelirken okuyordu hocamız. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ Size iki göz bahşetmedim mi? Ve <gülüyor> وَشَفَتَيْن Bir dil iki dudak lütfetmedim mi? وَهَدَيْنَاهُ <gülüyor> النَّجْدَيْن Doğru yol ve eğri yol göstermedim mi? Yol ayrımına bir yol gösterici trafik memuru gibi dikmedim mi? Doğru yola doğru yola dedirtmedim mi? وَهَدَيْنَاهُ <gülüyor> النَّجْدَيْن Hocamız dedi soluğu kesildi. Felak <gülüyor> hamal El var, ayak var, göz var, dudak var, dil var, dudak var, kalp var, vicdan var ama biz takılıp yollarda kaldık. Allah diyor ki ben verdiğimi verdim. Onlardan nankörlük yaptı. Takılıp yollarda kaldılar ve yolda kalanlara yazıklar oldu. Felak hamal akabe. ''O uçurumu, o tepeyi aşamadılar.'' diyor. Takıldığı tepede kaldılar. mücadele ediyorlardı. Karşılarına çetin bir gün çıktı. İmtihan oldular. Döküldüğü yolda kaldılar. İffetle yaşıyorlardı. Karşılarına bir kadın çıktı. Harama çağırdı. Bir haramla takıldığı yolda kaldılar. Yolda kalanlar kendilerine yazık ettiler. Ne güzel, helal helal iyi biçip yaşıyorlardı. Haram lokmayı ağzlarına koydu, takılıp yollarda kaldılar. Ne güzel doğru sözle kanatlanıyorlardı. Yalanı sermaye yaptılar. Her sokak başında millete, onunla kendilerini sattılar. Takılıp yollarda kaldılar ve yollarda kalanlara yazıklar oldu. Ben onlara ağız verdim dil verdim, dudak verdim, göz verdim, kulak verdim ve sonra da doğru yola hidayet ettim ama onlar takılıp yollarda kaldılar bir şey ilave etmeden sadece kendi anlayış çeşidimi içine katıp ifade ediyorum Kur'an'ın beyanıdır ve bunları düşünecek çok ağlayacak az gülecektiniz zira sizin de Öteden elinizde eman fermanı yoktur. Allah şöyle buyuruyor. La ecma'u beyne emneyn ve la beyne havfeyn. İki emniyeti bir arada vermem. Buradaki endişeleriniz, korkularınız sizin için müjde esası olsun. Allah bununla sizi ötede sevindirsin. Vücuhun yevmeyzin nadırakün. Nâziratun, nadiratun ilâ rabbihâ nâziret. Ne tatlı gün! Acaba öyle olur mu diye namaz olurken bile dudakları aşağıya doğru kayar. O gün bir kısım çehreler Nedret'ten, Behçek'ten, Gökçek'likten tebessüm edecek hale gelecek. Rablerine baka baka, baktıkça gülecekler, Tebessüm ettikçe bakacaklar, bakış ayrı bir haz olup içlerine akacak. İşlerine akan has, yeni bakış arzusu uyaracak. Rabbe bakacak, doyacak. Doydukça yeni bakış arzusuna uyanacak. Bakacak, doyacak. Allah isim cümlesiyle anlatıyor. Bir devam içinde sürekli Rabbe bakacak ve nedretle gerilecekler. Vücuhun yevme ilin nâzıratun ilâ rabbihâ Allah sizi ve beni de kuzümreden eylesin. Ve vücuhum yevmeyzin besiratun tezunnu eyyuf'ale biha fakirah. Bir kısım çehriler var, ekşi, ukrevlikten uzak. Yüzlerine cehennemden toz duman saçılmış gibi, simsiyah. Başka bir yerde eti dökülmüş, sadece kemikleri kalmış gibi, kalim yüzüyle anlatır Kur'an bunu. Bu korku kabirden başlayacak, mahşerde devam edecek, sıratta devam edecek ve cennete girinceye kadar da bir gulyabani gibi bunları takip edecektir. İnşallah siz öteye gözlerinizi açtığınız zaman, burada sizi hakikate uyaran, en büyük doğruya uyaran, İslam'a uyaran Allah, ötede de Nedret'e uyarır, Behçet'e uyarır. Cennet yamaçlarına uyarır, huriye uyarır, ilmana uyarır. ayi عَلٰىٰهِ رَبِّكُمْ اَتُكَذِّبَانُ Onu inşallah orada der, orada duyarsınız. Bunlar Rabbinizin size nimetleri. Rabbinizin nimetlerinden hangisini hikâr edersiniz ki baştan aşağıya size nimet yağdırıyor. Bilin kadrini artırsın nimetlerini. Ve elinizden alacağından Endişeyle sarsılın, o nimetlere sımsıkı sahip çıkın. O kadrini artırsın nimetlerini ve elinizden alacağından endişeyle sarsılın o nimetlere sımsıkı sahip çıkın. Dağıttım. Bağışlarsınız beni. Ana başlıklar bazen beni değişik şeylere çekiyor. Rabbimi düşünüyorum. Düşünse keşke. Bunu sevdirebilseydik size şimdiye kadar. Ve sadece sizin gönüllerinize Pişir üflemek, onun içim attığı şeyleri, sizin içinize boşaltabilmeyi düşünüyorum. Ama kabın dibi delik, çevresi cidarları paslı, size ne verebilirim ki? Veremediğimin farkındayım. Sadece ümidimi yitirmedim. İlham diyorum. Sinenin ilhamını sinelerinize boşaltma. Sinede ilham yoksa neyi boşaltacağım? Hava boşaltırım size. Ve her şey askıda kalır. Ben mahşerin icdanda bu sesin soluğun muhbiri sadıkı, şu anda da memnun edebilecek seviyede mahkes bulma işinden anlıyorum ki ben size fazla bir şey anlatamamışım ve gelirken ayaklarım zor geliyor size sancıyla geliyor. Bir kere daha bugün aldatacağım ben bu cemaat. Dağıttığım mevzuyu hadiste bıraktığım yerden başlayıp ellerle götürmeye çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> döşekler üzerinde benim bildiğimi bilseydiniz döşekler üzerinde kendinize lezzet aramayacaktınız. Ve <gülüyor> dağlara ormanlara çıkacaktınız. Tecerrûne <gülüyor> ilallâh Allah'a sığınacaktınız kalbiniz tir tir diyecektik. Çok korkacaktınız. Diyor Allah Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zannediyorum bunu size fakir defaatla arz etmiştir. Ama fakirce arz edildiğinden dolayı zühurdün cüzdanı gibi, cüzdanına girip çıkan şeyler gibi temiz vicdanlarınıza bir girmiş, bir de çıkmıştır bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dünya nimetlerine karşı لماذا يا رسول الله؟ بقدر ترهيز لنا شئ لكم كيف أنعم وقد التقم ساحب القرن القرن واستمع العذن بالنفخ فينفق وما نقول يا رسول الله قولوا اسم الله ونيما الوكيل اسمنا الله ونيما الوكيل اسمنا الله ونيما الوكيل Nasıl ben nimetlerden istifade ederim ki, İsrahi, surunu dudağına koymuş, gözünü Allah'a dikmiş, kulağını gelecek emre vermiş, ne zaman sura nefk edeceğini bekliyor. Ne zaman benim şüks kıyametim kopacak, ne zaman umumi kıyamet kopacak, ne kadar kabir ki ne zaman kabir kıyametim kopacak, ne zaman mahşer kıyametim kopacak, ne kadar ne zaman hesaptaki yanlışlık kıyametli kopacak? Kèifa alam? Vâqid iltaq m sahib al qarn al bin Suru dudağına koymuş, gözün Allah'a dikmiş, kulağını Allah'tan gelecek emirlere vermiş. Ne zaman emir verecek? Üflesin. İş böyleyken. Ben nasıl dünya nimetlerinden çam almayı düşünürüm? Bu nimetlerden tecerrüt etme, her şeyi terk etme demek değildir. Ben burada derin bir telakki, derin bir anlayışı, bir muhasebe düşüncesini size arz etmeye çalışıyorum. Bu endişe, fert hayatı adına da, toplum hayatı adına da zembereyin esasıdır mahafet ve muhabbeti size arz ederken ki onu muhabbetin Allah'ı sevmenin bir devamı olarak arz ettiğimi hatırlıyorum. Sinelerde böyle bir endişe, Hakk'ın rahmetini ümidin yanında sinelerde böyle bir endişe nizam içinde ayakta durmanın çok önemli bir esası. Fenalıklara karşı bir siper ve bir kalkan. İyiliklere karşı da müthiş bir sayıktır. Kalbini böylesine korkuyla donatmış, endişeyle donatmış bir insanın Sadık-ı Masluk gibi, Efendimiz gibi yasak şeylere girmesi düşünülemez. Günümüzde de bu türlü insanları görürsünüz. Ben yanlışlıkla birinin kalemini iki hafta kullandığından dolayı endişelerine takılıp kalan ve bana gelip, bu meseleyi soran insanlar gördüm. Birinin kalemiyle sadece iki harf yazdım. Bunun hesabı ne ola ki diye, bu meselenin hesabını soran insanlar tanıdım. Sizin içinizde, arkadaşlarınız arasında ve gözü bir kere harama takıldığından dolayı sadakasını hemen verip, eve hemen kapanıp, gözyaşlarıyla Günahlarını yıkadıktan sonra acaba bu derdin dermanı ne ola ki diye birine gidip istifta eden direkşan kehreler tanıdım sizin içinizde. Ağzına koyduğu bir lokmadan ötürü ebedlere kadar başını Allah hüzününe kaldırmamaya Hazreti Adem gibi azmetmiş. Temiz gördüm yine sizin aranızda. Seyyidine Hazreti Adem فَبَسْلَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانَ Kitabından sonra şeytan ona vesvese verdi ve sürçtü. Tam 30 sene Allah'a dua ederken aşını yukarıya doğru kaldırmamış, Ar derim yüzümü Allah'a çevirmeye. Allah mekandan münezzehtir. Alttan da görür, üstten de görür, sağdan da görür, soldan da görür. Ama üstün bir manası vardır ki biz dua ederken ellerimizi o cehade doğru kaldırıyor, dua ediyoruz. Yukarıdan bekliyoruz her şeyi. Allah mekandan münezzettir. Sizin içinizde daha ne temiz nasiyeler gördüm ve tanıdım. İnşallah bu temiz duygu ve temiz düşünce neslinizi bütünüyle sanacak. Bu onlar arzu edilen kıvama ulaşacaklardır. Asıl maksat da odur. Eğer nizamın kendi ahengi berikmi içinde devamını düşünüyorsanız, fenalıklara karşı bir sütre, bir kalkan düşünüyorsanız, iyiliklere bir saik düşünüyorsanız, içinizin mehâfetullah, mehâbetullah ve endişelerle dolu olmasından başka çare yoktur. Bu kürtüdeydi zannediyorum. Yine mehâbetullah da şu sözleri sizin başınıza çalıyor gibi yüzlerinize saçmıştım, bağışlayın. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin, farz edelim havfi ezdanın. Ne irfanın kalır tesiri, ne vicdanın. hayatını Allah'ı bilmeye ve Allah'a karşı saygıya göre tanzim edenler Cihan Efendiliğini de beraber elde ettiler. Cihan Efendiliğini elde etmeye namzet. Eşaretimizi size takdim etmeden geçemeyeceğim. Sizler bu adabı erkan bilmezden gibi kimselere adabı erkan öğretecek. İlmi yeniden kanatlandıracak onu da mürşitler safı arasında bir yere oturtacak ve ona yeniden insanları işaret etme imkanını kazandıracaksınız. Kolu, kanadı, kırık, ilim tarafınızdan bir rehabilitasyon bekliyor. Bu rehabilitasyonu yaptıra yaptırta, neyle rehabilitasyon yaptırtacaksınız ilme? <gülüyor> Mehafetullah, mehabetullah, muhabbetullah ve iç endişeleriyle rehabilitasyon yaptırtacak ve ilmi, mefruç ilmi, kolu kanadık ilmi, kırık ilmi yeniden kanatlayacaksınız. Ve batıda tıkanan ilimler yolu sizin şık saçan parmaklağınızla yeniden açılacak. İlimlerdeki materyalizme dayanan, karanlık, pozitivizmin öndürücü kitaplarında boğulup giden ilim anlayışı yeniden aydınlıklara doğru açılacak. Her şeyin verasında Veraların, veraların, veraların, verasımda olan Allah kendisini hissettirecek ve siz ona imanın, onun hakkındaki marifetin aydınlığında çok rahat o yollarda, çok rahat yürüyeceksiniz, salınan salına yürüyeceksiniz. Hayatın mükemmel tanzim edilmesi buna bağlı dedim. Fenalıklara karşı sütre ancak bu endişedir dedim. İyiliklere sahipliğine bu endişedir dedim. Siz ben bunları söylerken aklınızdan çok şeyleri geçirmişsinizdir. Ben değişikliği iki hususu arz etmek istiyorum. İbni i Merset diyor ki Ehlullah'tan, ağlıyor durmadan. Durmadan ağlıyor. Diyorlar niye ağlıyorsun? Diyor ki eğer başkaldınmasından ötürü bir insana deselerdi ki seni hamama hapsedeceğiz. Ben öyle bir mesele karşısında da hiç durmadan hamama hapsolacağımdan dolayı hayatımın sonuna kadar ağlardım. Oysa ki, nefsinin altında kalıp ezilenlere, bedeninin dişleri arasında çiğnenenlere, cisminin esiri olanlara, Allah Kur'anında diyor ki sizi cehenneme koyacağım. Hapsedileceğimiz yer hamam değildir, cehennemdir. Niye ağlamayayım ki diyor. İşte bu duygunun yapacağını başka şeye yaptırtamazsınız. Sizin benim duyduğumuz aynı şeyleri, sahabi de duyuyordu. Böyle bir mecliste Allah Resulü'nün huzurunda öyle duyup duygulanıyor, öyle kendinden geçiyordu ki Allah seviyordu. Ondan sonra da yıkılıp gidiyordu. Bir başkası orada öyle feryat ediyordu ki melek gelip soruyordu ya Resulallah hele sor niçin feryat etti? Allah Resulü onun çıkılıkları dindikten sonra soruyordu. Niçindi bu feryat? Allah'tan korkuyorum. Cibril gidip geliyor diyor ki Allah buyurdu onu korktuğundan emin biraz evvel size bu hadisi okudum iki emniyeti bir arada vermem iki korkuyu da bir arada vermem burada bir kambur gibi sırtında endişe taşıyanlar müjde veriyorum orada bütün endişelerden uzak yaşayacaklar. ve burada hiçbir şey yokmuş gibi gülüp eğlene yaşayanlar Allah affetsin Allah beni de onları da bağışlasın. Akıbetlerini söylemek istemem. Zira Rabbim hakkında üstü zanını bozmak istemiyorum. Hep üstü zan Bozmak istemiyorum. Ama demeyeceğim. Füzeyr İbni İyaz'a Allah'tan korkuyor musun diye sormuşlar. O öldüğü zaman belki halk kendi arasında öyle dediler. ile beraber Allah'tan kokmayla götürdük, mezara göktük. Zira bir kere git güldüğünü görmemişlerdi. Tabii bir kere çabuk. Bir kere sadece tebessüm etti. Genç oğlu, dediler ki sokakta düştü, öldü. Tebessüm etti, demek ki benim gibilerle de alışveriş yapıyorsun dedim. Demek oğlu bağımak suretiyle benim gibisinin kalbine, kalbinin bam teline ona da mızra indiriyorsun, onu da Uzata soruyorlar, Allah'tan korkuyor musun? Sükut diyor. Saatlerce bekliyorlar, sükut. Diyor. İmam diyorlar, hiçbir şey konuşmadım. Diyor ki, eğer hayır desen, küfür etmiş olur. Nasıl korkma? Allah buyuruyor ki, wa la taqfu wa qafu. Onlardan değil, kimseden değil. Benden korkun Wa qsho'u wa la Kimseden değil, bana karşı saygılı olun, bana karşı haşt gülüm, diyor. eğer ben korkmuyorum desem realitem bu. korkmadığım realitem, fakat korkmuyorum desem küfre girmiş olurum. Ama bu halimde evet desem yalan söylemiş olurum, diyor. Allah'tan korkuyorum desem yalan söylemiş olurum. Nerede korku, nerede ben? Ömer korkuyordu. Zira Başı İbni Abbas'ın dizinde Dünyaya girdiğim gibi çıkabilirsen Onun cananını sayıyorum Yani sevapsız Ve günahsız Doğdu bir çocuk Öldü bir çocuk Baş başa Ne kazancı var Ne de kaybı var Burada bir Ömer Orada kazançsız Ve kaybetmemiş bir Ömer İşte böyle bir noktayı tutarsam ben kendimi çok kârlı, kârlı senedir, sayacağım diyordu. Ne korkuyordu Ömer radıyallahu anh. Diyorlar ki yanında bir gün namelerin söz işi bir hafız efendi. Allah namelerin söz şu o hafız efendilerin okumalarını artık eksik etmesin. Bizi o, o tatlı Kur'an'dan mahrum etmesin. Değişik hadiselerle onun yokluğunun ne demek olduğunu daha da iyi anlıyoruz. Biz Kur'an dünyasından büyüdük. Ve Kur'an'ı tam öğrenmeden Kur'an'ın ünfeti altında kaldık, ezildik. Hiç Kur'an'ı bilemeyen ülkeler var. geçenler sizi azimlendireyim. O mazlum ülkeler ki her an işte benim gözlerim dolar. Bu defa da ondan doldum. 3-4 arkadaşımız gelmişti. Ben zannediyorum ki sen saydada kiramdan hiç kusur etmedim. Sadece gelen misafirlerin benim için, ben bir Azeriyim, ben bir Gürcüyüm, Gürcü Türküyüm, Müslümanıyım, ben bir Türkmenistanlıyım, ben bir Türkistanlıyım, ben bir Özbekistanlıyım demesin. Ben için yatıyorum. Ne namazına baktım, ne niyazına baktım. Bize gelmişlerdi. Hoca diyorlardı, vaiz diyorlardı, Nahsit diyorlardı, sarılıyorlardı, gözleri de doluyordu belki. Ama işlerinde kolu kanadı kırık. Bu dini duygunun dışında hiçbir şey kalmamıştı. İlk defa belki burada, başka yerde de değil, burada bir camiye gidince, arkadaşımız Abdülstanınca utanıp yanında namaz kıldılar. Devam etsin inşallah bir başka yere, bir başka eve götürürken arkadaşımız hiç namaz kılmadıkları namaz nasıl kılınır onu bilemedikleri nerede namaz kılınır onu bilemedikleri için bir pansiyona girerken burada da mı namaz kılınıyor diyorlar merakla soruyorlar Bu arkadaşımız yokluyor bu dört kişiden sadece biraz yaşlıcası, yaşlı olanı Kulhu Allah suresini ancak yarısını kadar büyük. <gülüyor> oh Allah! <gülüyor> Allahu Salat! Bitti! Neden? 70 senedir küfür paletleri gelip gelip bunların iman ve düşünce dünyaları üzerinden geçmiş, teslemiş geçmiş, ekskavatorlar gibi duygu ve düşünce dünyaları yarık yarık edilmiş. Ekstatorlar yarık yarık ediliyor gibi edilmiş. Din, dini duygu ve dinin düşünce hiçbir hiç bir su bırakılmamış. Onlar uyanırlarsa Kur'an'ı çiçeği burnundan teravetiyle anlayacaklar. Ben kendi vicdanıma da hocamızla okurken baktım. Böyle bir serzeniş canım çıksın efendimizle yapmıştı. Rahman Suresi'ni asa okurken Beklediği kadar duygulu bulmamıştı. Şöyle buyurmuşlardı. Ben cinlere Rahman Suresi'ni okurken Her febe-i alâyehu hukuma derken Ürperdi ve şöyle dediler. Hayır ya Rabbi senin nimetlerini tekzip etmiyoruz. Ağlıyor ve şöyle diyorlardı. Hayır ya Rabbi senin nimetlerini tekzip etmiyoruz. işte bulunmuştu. Az ırgalamıştı. Onların uğruna da ruhu feda olsun. Asabını ırgalamıştı. Ve ben kendi kalbimin derinliklerine baktım. Bir kıvılcım yükselsin bekledim. Eyvah! Kalbinden çıkan şey sisti, dumandı. Habeyanlarla hükmordu kendiban. Belki canlı bir ağızdan çıkıyordu ama fakat ölü kulaklardan içeriye giriyor ve vicdanımda maalesef bulunmuyordu. ölü gönül cemahttan hiç seçilmez ötede ölü kalplerle cemadı bir araya getirip toplayacaklar bir kaya, bir odun, bir de ölü gönül yaptı üç, bir ölü gönül daha yaptı dört bir ölü gönül daha yaptı beş وَقُودُهَ النَّاسُ hijara عِدَّتِ الْكَافِر۪ينَ yakıtı cehennem ölü gönül cemaattan hiç seçilmez diyor. <Gülüyor> Kur'an'ın tadının tuzunu da belki size demeyelim ahsaksan dili bülbül yuvasına kalsan bile feyni esasanlık geldi. ne olurdu sanki bülbül gibi bir iki şakıma namı koysaydın ne olurdu gönüllere bülbül namesiyle girseydi Madem oturduğun yer, bir gül gerdanlığıdır. Hz. Muhammed Mustafa'nın kürsüsüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabiat, ateş böceği ne kadar zaman rasat ehlini bir yıldız diye aldatabilir. Huyum depreşip geliyor, saksa samşaya saksa gibi öteceğim. Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla hüznü, ağlamayı füzeynle beraber gömdüler demiştim size. Ve o Kur'an o duyguyu, o heyecanı, o aşkı bizde hasıl etmiyor. Ve o Kur'an okunurken, Allah denirken birisi solukları kesiliyor, öyle gidiyordu, birisi Allah diye meryat ediyordu, melek halini, hatırını soruyor, Allah'a gelip gidiyor ve sonra haydi seni mağfiret ettim, meşaretini veriyordu arz etmişimdir, bir başkası da bir gün yüreğini böyle bir korku sarınca evine kapanın bir daha dışarıya Gel çıkmıyordu. Bu talihli sahabinin ismini merakla aradım. Bundan bahseden kitapların hepsine hemen dikkatlice baktım, adını bulamadım. O kanaatim var. Hatırlarsanız eski yıllarda ama sizin içinizde bundan 11 sene evvel 10 yaşından aşağı olanlar daha önceki fasıllarda beni dinlemedikleri için bunu hatırlayamayacaklardır ama 25 seneden beri sabırlarına kurban olayım. O ne sabırdır ki beni dinlemeye sabrettiler. Sabırla 25 seneden beri beni dinleyen arkadaşlarım vardır küçük aradılarla. Onlar duymuşlardır. Kerrat ile belki bu meseleyi duymuşlardır. Defaatla duymuşlardır bu meseleyi. Of! Barsan kalbimin heyecanı onun mamdeli taşınmıyor, kusura bakmayın. Kimisi heyecandan kalbi durur, kimisi Allah'tır, ona öyle cevap verilir. Kimisi de o mevzuda duyduğu bir şeyle evine kapanır, daha dışarıya çıkmaz. Ve ben bu talihli sahabinin adını dinlemiyorum. Yıllardan beri menkibes her geçtiğinde dikkat kesilmiş, onu bulmaya çalışmış, fakat adını bulamamışım. Bu arz edeceğim şey şuydu size, o 25 sene evveli seyirlerden. <gülüyor> Akabetler içinde Ebu'l-Heyseb-i Teyyahani'nin, Es'ad ibn Zürare'nin de bulunduğu 6 kişilik ilk heyet, Allah Resulü'nün elini sıkıyorlar. Allah Resulünün içinde bulunduğu şartları hesap ederek o el sıkmaya gitmek, ulaşmak ne demek olduğunu ancak Allah Resulünün içinde bulunduğu şartları anladıktan sonra anlayabiliriz. Hak ve hakikatı dinleyebilecek kimse olmadığı bir dönemde dışta kendisine dinleyici arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi sselen akabe'de bu altı kişiyi bulmuştu. Ben o gün duygularımın derinliklerine inerek altı kişiyi anlatırken her birinin adı geçtikçe belki dudaklarımı yalamıştım. Esadi Mübare, Ebu'l-Hüseyin el-Teyhani falan filan falan filan. Orada kürsüde demiştim ki öyle inanıyorum ki bu mübarek altı ismi birer esma-i ilahi gibi bir kağıda yazsan, boyunlarınızı assan Allah'ın inayeti ve keremiyle size hiçbir hastalık isabet etmez. Çünkü bu isimler çok mübarek isimler. Mehafetullah'ın içinde bir petek gibi aşağıya doğru saklı bu mübarek gencin adını da bilseydim Aniş aynı şeyi onun için düşünecek, ismini yazacak ve bir gerdanlık gibi boynuza asacaktım ama adını bilme imkan ve fırsatını bulamadım. O genç ki içine Allah Resulü Allah korkusunu saldığı andan itibaren Ayaklarının mağı çözülüyor, takatı kesiliyor, mescide gelecek gücü kendisinde hissedemiyor. Evine kapanıp kendisini ibadet tahta veriyor. Ne kadar var? Eve kapanıyor, evden dışarıdan çıkmıyor. <gülüyor> Namaza çıkacak gücü ve iktidarı kendisinde hissedemiyor. Ve Allah Resulü soruyor. Size bu türlü şeyleri arz ederken çok defa tasvir beni aşarak geldi. Allah Resulü soruyor derken mesela şöyle demeden kendimi alamadım. Ah vefallı dost, sen dostlarla karşı ne kadar bağlısın. Bir gün birini görmeyince hemen merak edip soruyorsun. Acaba ötede kaybolan kıtbirin kaybolunca onu da sorar mısın bu nerede diye. Bunlar belki de benim için onun şefaatini dilen adına, o şefaat makamına bir kanca salma gibi bir şeydir. Hele bir kanca daha salalım. O duyar, o tetiktedir, o uyanıktır, o bize karşı hücyardır ama fakat bizim gibilerin saldığı kancaya cevap verilir verilmez onu bilemediğimden dolayı Hayatın son dakikasına kadar kanca salacağım Bu cebren de olsa ne tatlı şey ki Şefaat sayesine, şefaatin gölgesine kanca salıyor Şefaat Ya Allah diyor Cemaatini sorar İnşallah ötede de sizi sorar Tanır mı sizi? Ben tanırım diyor, ağzını çeker, şerbet yesin. Ben tanırım diyor, sahabi soruyor, nereden tanırsın? Abdesizlerinden tanırım ben, benim ümmetim ghurun muhaccanun, ghurun. Abdest izi, izi pırıl pırıl hale gelecek. Abdes huzurları parlayacak, sekili atlar gibi. Sizin, sinsi atlarınız, zor atlarınız, kızıl atlarınız olsa, ve işlerinde alnı beyat ve sekil atlarınız da olsa nasıl o kadar at içinden atlarınızı tanırsınız. Ben de benimkilerini öyle tanırım. Tanırım ben benimkilerini diyor. Tanıyacak sizi, söz vermiş. Tanır ve sahip çıkar. Nerede diyor bu Çoktan beri evine kılan bu evde evinde yanıyor. İtmal mescide gelecek gücü takati kendine size Sultanlar Sultanı o bir mevzede size şunu artırmıştım caminin kayyumliğini yapan yaşlı saçları kıvırcık yaşlı simsiyah bir kayyime bir kayyip mescidi süpürme münasebetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir diyalog kurmuş bir münasebete girmiş namazı kılınmadan gömündüğünden ötürü mezarına koşuyor Allah Ekber namazını. Vefa insanı başkadır. Vefa insanı. Benim efendim çok vefalıdır. Ve bu delikanlının evine koşuyor. Belki yaşınızda bir delikanlıydı. Belki daha tüyü bitmemişti. Tüy bitmemiş ama sağlam bir yüreği vardı. İyi bir gönlü vardı. Her çarpışa Allah diyordu. Ve Allah Resulü, onun onu Nur Afşarhanesi'ne teşkil buyurdu. Delikanlı hiç beklemiyorum Ayşe validemiz, hakkımda bir ayet lazım olacağını hiç beklememiştim, diyoruz. O da Peygamber bize geldi, bir hiç beklemiyordu. Ne demek? Ne demek? Öyle sevindi ki, bir damlacık canı kalmıştı. O bir damlacık canını düşüne taktı. En sert en azı dişleri arasını aldı canını. Ve kendini Allah'ın kucağına attı. Bir kere Bu tek damlacık emelisiyle kutlanmış ve Ayakların dibine yığılmıştı. Onu daha bağrına temas ederken, yıkılırken nasıl bir yola girdiğini sezen Allah Resulü, ayaklarının dibine yığılan insanın hiç bakmadan, dudaklarından inci mercan gibi şu sözlerdür. Cehdudu <gülüyor> zâhibakum feyennel felakâ feleden kabidahum. Arkadaşınızın teşhiri düşünme bakın, feneşir tabut getirin, korku ciğerini dermiştiniz. Benimkini bir kere delmedi yarabbim. Bir yerde o ciğer delilmiş, başını yere koymuş ve Allah diyerek ruhunu teslim etmeyi şimdiye kadar çok bekledim ama delmemiş. ''Cehhizû zâhibakum feynnel faraqâ felevek bilehumu'' ''Arkadaşınızın teçhizi tekfinini yapın, korku yüreğini deldi.'' Bu korkuydu, endişeydi, mekâfetti. Dilerim, sizin kalpleriniz sadakatla izole edilmiş olsun. O kadar sadık ki, yutkunuyor yutkunuyor, bir yutkunukla bir yutkunmayla, canımı da al, bu son yutkunmam olsun diyor. Ama sadakatla yutkunma devam ediyor. Dilerim sonuna kadar sadakatla yutkunmanız devam etsin. Sonuna kadar İslam'a ve Kur'an'a bağlılık içinde kalın, sonuna kadar. Ve sonunda da o gencin ihraz ettiği makamları ihraz ederek Allah size kanatlanmayı nasip etsin. Ve ben bu çağın yeni neslini, bizim ikinci dirilişimizi temsil eden bu nesli her gördükçe içim yüreğe kavuşuyor. Gönlüm nasıl yakutlarla, zebercetlerle, incilerle, mercanlarla donatıldığını size anlatamam ve tarif edemem. Bana siz bir dil oldunuz, hayır bir destan oldunuz. Sizin ifade ettiğiniz bu mutlasitani manayı eğer Firdevsi, o oynak, o cevval kalemiyle ele alsaydı, kendi şehnamesini yazmadan vazgeçerdi. Siz derken ayıp etmeyeyim. Dünyanın dört bir yanında, Kürtüler çevresinde, büyük müşhitlerin etrafında, İslam'ın dirilişini temsil eden, sizin bütün Müslüman kardeşlerinizi, Dünyanın değişik yerlerinde mezalim canlarına tak demiş bütün soykarsalıları düşünerek hepinizin namına söylüyorum o iftarsı bilenler bile Allah derken gözlerini dön açıyorlardı hayatımızda ilk defa on gün üstüste içki içmeden bir perde dönemini yaşatamıyorlardı içmesinler konuna kadar inşallah. Namaza başladık, devam ettireceğiz diyorlardı. Devam ettirsinler inşallah. Ve bir dünya, benim gözü yaşlardan böyle demekle size hakaret ettim, bağışlayın. Hz. Muhammed'in içi hüzünlü ve gözü yaşlı cemaatinden, onun efendiliği bahis olduğu yerde başkalarının adından bahsetme haram olur. Kabul buyursun, kitmizi de o cemaatinden. Sizin gözyaşlarınıza, İslami heyecanlarınıza muhtaçlar, yamaçlarını onların gözyaşı götüreceksiniz. Onların yamaçlarındaki günleriniz şeyleri ya zelillerini kurcalayacaksınız. Bütün cihan bunu bekliyor. Ama siz evvela o ümit ve endişe arasında kendi kalp peteğinizi öreceksiniz. Siz cehennem görmeyeceksiniz. Gözyaşlarınızla çamurunu, hamurunu yoğurduğunuz dünya da inşallah cehennem görmeyecek. Size Ramiz hocanın oğlu cebinden bahşişler dağıtmıyor. Muhbir-i Sadık şöyle diyor. اَيْنَانِ لَا تَمَسْسُ مَنْ نَارِ عَيْنٌ بَكَتْ اِنْ تَشَدِ اللّٰهِ İki göz vardır ki cehennem görmez buyuruyor Hazreti Rasulü Zişan. Aynen لَا تَمَسُّو مَنْ لَا اَيْلٌ Allah korkusundan ağlayan göz ve cephede tehlikeleri kollayan göz başını dikmiş dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli tehlike noktalarında Ümmeti Muhammed'i kollayan ne türlü tehlikeler var onları gözleyen gözler cehennem görmeyecektir Gözleriniz böyle yollarda ve yollarda sizin gözlerinizi bekliyor. Onların gözü de sizdeyse Cayet. Size takılıp bir yerde kalma bahis mevzu olam. Sizin için bahis mevzu olamaz. Evet inşallah siz cehennem görmeyeceksiniz. O müjdeyi size Hazreti Sabükum asluk veriyor. Hatta bir yerde şöyle buyuruyor: Memeden ayrılan sütün. Geriye memeye dönmesi nasıl muhaldir? Gözünden yaş akıtan insanın cehenneme girmesi de o kadar uzaktır buyuruyor. Göz yaşının destanı çok büyüktür. Ben onun sözlerini burada veya başka camide size daha sonra anlatacağım. Yine sıra onun değil. O daha bir süre beklesin. Ben benim gözü kadınlar şey. Ağlamada hep öyle ağlayayım diye bekledim ki bu ağlama benim son ağlamam olsun. Bence asıl ağlama o ağlamadır. Öyle bir ağlamayı anlayıp bulayıp ortaya koyamayınca size ağlamayı anlatamam ki. Ama ağlayan ağlayamadım. Şüpheli Muhammed'in derdini ağlayamadım. İhlas bilmeyenlerin halini ağlayamadım. 50 yaşında bir kere daha gitmemiş insanların halini ağlayamadım. Komünizm cennet altında 70 sene inledikleri halde İdiltileri ne gibi dillenen insanların derdine ağlayamadım. Ağlayamadım. Ağlanacak halimize gülenlerin haline. Ağlayamadım kafirlerin haline. Gaflet ağlayamadım. Ağlanacak ağlayamadım. Ağlanması gerekli olan haline Ağlayın ağlayamadın mı? Mersimi değil <Gülüyor> Bir gün onu huzuruna gidersen, Ağlayanlar gördüm diyeceğim Ağlamadın diye hesaba çekerlerse Size hulase etmeyi düşünüyordum Benim aşkım, heyecanım Kalbimin tutarlığı değil Maddi arıza var Sanmayın aşkımdan, heyecanımdan Başka boşluklar var Ama bu derin mevzuyu gördüm ki size hulase edeyim Üzülüyor. Şu ümit ve endişe arasında gelip giderek örme mükellefin yetkinde olduğumuz bu mübarek dampeleyi size atkılarından ve örgülerinden tutarak bir kere daha kendi ihtişamıyla gözünüzün önüne koyayım, bir kere daha göstereyim bizimki bu kadarmış. Mevlana yaşam sormuş, Hz. Muhammed mi büyüktü demiş. Beyaz divizanı mı demiş. Bu nasıl söz demiş koca Mevlana? Hz. Muhammed'in büyüklüğü mukayese edilir mi? E, nasıl olur demiş o marifnaka, marifetike ya maruf dedi. seni hakile bilemedik dedi. Öbürü ise Ben beni tesbih ederim. Ne yüce bir şanım var. Koca Mevlana şu olgun cevabı verir. İslami'nin kabı o kadar dar idi ki, iki damla düş, düşünce verdi? Hz. Muhammed öyle ummanlar gibi bir sineğe sahib ki, marifet adına ne kadar dolarsa da olsun onun için taşma yoktu. Bu benim taşan sinemdi. İki damlayla taşan sinemdi. Onun deryalarını yutup ve etrafa deryalar dağıtanlar, Vazeneler hiç bozmadılar. Kaderlerinin bitmedi işte hiçmedi. Hiç Ticareti görmediler. Ama bizim gücümüz bu kadarmış. Yine de ben sadece bir iki cümleyle arz etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لا, تزال لا تزول قدمه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه أو جسده فيما أبلاه أو كما قال إنسان أتى الله نزوره Kendisine bir adım attırmazlar, ona bir adım attırmazlar, dört meseleden sonra sormadıktan sonra sana sorulacak. Ömrünü nerede ikna ettin, tükettin? <gülüyor> Bilgisinden soracaklar, bildin ama sen bu bilginle ne işledin, ne amel yaptın? İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır, bildin diyelim, bilmenin karşısında ne okudun, Allah'a ne dinledi, Allah'a ne götürdün, soracaklar sana وَعَمَّالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَف۪يمَ اَنْفَقَهُ Malından soracaklar, nereden kazandın ve nerede infak ettin, kazandığın helal mıydı, sarf ettiğin yerler meşru muydu Camide mi harcadın? Allah yolunda mı harcadın? Yoksa cismaniyetin hesabına, bedenin hesabına mı harcadın? Soracaklar. Ve cısıfi ma ablahu, avcismi fi ma ablahu. Cismini nerede tükettin? Nerede ihtiyarladın? Nerede çürdün? Nerede bittin? Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakıp yaşladığını ifade ederken. Onda ukrevileşme görüyorlardı, şıp teyaretu vallaha diyorlardı. Bir gün sana da diyecekler, yaşlandın ama nerede oldu? Saçlarına ak düştü fakat nerede? Değirmende mi? Külhan'da mı? Mescitte mi? Sizinkisi inşallah son noktada olmuştur. Siz bu endişe ve bu muvazene içinde Hayatınızı yeniden bir kere daha gözden geçirecek, ona göre dizayn edecek, tanzim edecek. Ve inşallah فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Emrine kulak kesilerek, emrolunduğunuz gibi doğru yaşayacak ve doğruların varacağı marz ilahi zeminine ulaşacaksınız. Allah, benden daha fazla bir şey beklemeyin, size istikamet ihsan eylesin. Beni de bu istikametli cemaatten ayırmasın bu sıcağı, bu terin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sizinle beraber terlerken firu fil filhar kulaklarında tır tın tın ötüyor. Şu sıcakta hayır adına iş yapmayın. Gölgede oturun keyfinize bakın. Sesine, soluğuna, daha doğrusu çır karşılık karşılık. Kullar cehenneme eşeddu harram. De ki cehennem ateşi daha şiddetlidir. İnsan, iki emniyet, iki korkuyu bir arada yaşamadığı gibi unutmayın. İki terlemeyi de bir arada yaşamayacaktır. Eğer Allah yolunda, serdarı azamlar arkasında, canın dört bir yanında, bayrak çekip dini mübini ilah etme, devrini idrak etseydiniz, o devrede siz, ulubatların yanında, Fatihlerin yanında seve seve yerlerimiz hazır, bu işi yapacaktınız. Allah bugün insanlarına o imkanı vermedi. Siz Allah yolunda terliyorsunuz. Zannediyorum Allah hak yolunda mücadele ederken, ibadet ederken, cehdeder, cehde bulunurken Allah yolunda döktükleri terleri diler ve ellin rahmetinden umarım. Şehitlerin kanlarına muhabir tutsun, taksın ve sizi de öyle değerlendirsin. Allah-u tealal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 والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين قال عبادك الصالحين من اهل السماوات واهل الارضين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم كأنك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي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 وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ اللهم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كُلَّمَ اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَتَعَاقَبَ الْأَصْرَانِ وَكَرَّغَ الْجَدِيدَانِ وَاسْتَقْبَلَ الْفَرْغَدَانِ وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه وأتباعه صلاة وسلام كثيرا آمين والحمد لله رب العالمين Değerli Kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın biz bilelim, bilmeyelim yağmur gibi üzerimizden yağdırdığı sonsuz nimetlerine, el ı mukabil ona binlerce hamt ve sena olsun. Hamt ve sena olsun ki bizi cansızlar ve cemaat mertebesinde bırakmadı. Bizi hayat seviyesini ila buyurdu. Hamt ve sena olsun ki bizi sair hayvanlar gibi yeryüzünde şuursuz, idraksız bırakmadı. Şuurla, idrakla, iradeyle, hisle Vicdanla serfiraz kıldı. Binlerce hamd ve sena olsun ki bizi iman nasip etmek suretiyle insanı kamil yollarına hidayet buyurdu. Hamd ve sena olsun ki Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama bizi ümmet eyledi. Arkada bıraktığımız vukuat olarak şu hamd basamakları, merdivenleri Hepsi birer attır, Hepsi hamd ister, sena ister. Rabbimden diler ve niyaz ederim. Arkada bıraktığımız şu mertebelerin hepsini Allah'ın inayetiyle atlayıp Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet hususiyle ahir zamanda boyunduruğu omuzuna alacak ümmet olma şerefiyle bizi şereflendirdiğinden ötürü o nimetleri idrak eder gerile gerile ona elhamdülillahi rabbil alemin deriz başımızdan aşağıya eltafı supaniye yağdırıyor her gün bayram idrak ediyor gibi vicdanlarımız huzur ve inşiraha kavuşuyor dine hususiyle dini mübini islama Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirdiği dine sahip çıkanlar zor da olsa, çetin de olsa adım adım zirvelere doğru tırmanıyorlar. Ben bu sözü söylerken zannediyorum meleği âlânın sakinleri bana sadak da diyorlar. Zira benim yukarıdan, kürsüden sizi caminin içinde süzdüğüm gibi. Şu daha henüz günaha yaklaşamamış, yaklaşmamış. Günahı rüyalarında dahi görmemiş. Gençlerin camii dolduruşunu hem gecenin erken saatlerinden başlayıp camii dolduruşlarını o meleği sakinleri de seyrediyorlar Cebrail seyrediyor Mikail seyrediyor İsrafil seyrediyor Azrail seyrediyor Mukarrebin seyrediyor Kerubiyin seyrediyor meleklerin melekleri dahi rüsulleri dahi seyrediyor ve sadakta diyorlar Sadak da diyorlar bu dirilişe. Sadak da diyorlar bu uyanışa. Sadak da diyor ve alkışlıyorlar. Burayı değil. Bu cami ve bu camide bir araya gelenler. Bu camide size seslenme fırsatını yakalayıp haddini bilmez bir kıtmirin kürsüye çıkışını değil. Dünyanın dört bir yanında labalab o camileri dolduran, hem sizin gibi gençlerle dolduran Ümmeti Muhammed olmaya dil olan, tercüman olan yeryüzünde bütün inanmış insanlar belki şu anda bile, şu dakikalarda bile kim bilir nerelerde ne cemmi gafirler meydana getirmiş Allah'ın gufran kapısının tokmağına dokunuyorlar. Aç Allah'ım. 3 asırdan beri yüzümüze kapalı olan bu kapıları aç Allah'ım. Aç kulluk meracını yapabilmemiz için bize yollar göster. Cibril, bu ümmetin başında olan zatın elinden tutup semalara çıktığı gibi elimizden tutsun, bizi insani semalara çıkarsın. Gönüller miraca teşne bulunuyor. Hepiniz zannediyorum benimle aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorsunuz. Yol bitmemiş. Vazifeler çok ağır. Yük çok ağır. Götürülmesi gerek, götürülüyor ama sonuna kadar taşınması iktiza ediyor. Belki yollarda dökülüp kalanlar olacak, döküp yollarda bırakmasın Allah'ım, ben dahil. Belki geriye dönenler olacak ama büyük çoğunluk üzerine aldığı bu vazifenin şuuru ve idraki içinde gerçek takva manası doğdur. ben ona irade hassasiyeti diyeyim ve verada titizlik şuuru diyeyim o titizlik şuuru içinde o irade hassasiyeti içinde sonuna kadar tavır değiştirmeden her gün biraz daha bilenerek her gün biraz daha canlanarak her gün metafizik gerilimi biraz daha artarak Allah'ın tevfik ve inayeti gibi köhilan diyorum. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselamı bidayeti ve nihayeti itibariyle köhilana, köhilana benzetebiliriz. Benim benzetmem teşbih yerinde olsa bile, o teşbihi yapan o işiner olmadığından dolayı sizin için sıkıcı olabilir. Ama köhilana benzetiyorum. Zira o kalbi duracağı, çatlayacağı ana kadar yol yürüdüğünün farkında değildir çatlayacağı ana kadar da koşar yerin altındakiler sizi öyle bekliyor biraz evvel Cibril'in bakışları belki belki. zira ben o rahmeti enginin rahmetinden daha çok şeyler bekliyorum nazarları sizin nazarlarınızla çakışıyor mübarek bakışı ve bakışından akan nurlar nur hüzmeleri sizin çehrelerinizi yalayıp geçiyor rahmeti ilahiden ümit ediyorum ve ümit ediyorum o meleği âlâ'nın sakinlerinden gelen bu ışık tayfları yalayıp yalayıp sizin Drakşan çehrelerinizi geçerken bir kö köşeye çekilmiş, bir kenara çekilmiş, liyakatı olmayan Kıtmir'in yüzüne de bir tecelli gelir. Allah Celle Celaluhu bize ağır bir vazife tahmil etti. Evet Allah'ım bize götürülmez bir vazife tahmil ettin. ''Sonra durdun ve hamelahe'l insan innehu kana zalûmen cehûlâ dedin.'' Cahilseyk senin ilmine sığınıyoruz. Zalimseyk adaletine tahalet ediyor. Ama senden mutlaka bir şey istiyoruz. Üç asırdan beri yerde olan bu boyunduruk. Senin davanın boyunduruğu yerde süründüğü yeter. İnayetine sığınıyor. Bu sözü bana söylemek düşmez. Başımı kapının eşiğine koyuyor. El-Eman Allah'ım el, -eman, Allah el -eman diyorum. Kalksın ve hedefine ulaşsın. El-Eman Allah'ım el, -eman, Allah el -eman. Onun emanı olmazsa, onun ihsanı olmazsa, onun eltaf-ı subhaniyesi olmazsa hiçbir şey yapamayız. O inayet ve keremiyle imdada yetişince belki sözün kafiyesi olmalıydı. Ben şöyle demeliydim, şimdi aklıma geliyor. Senin karıncaya firavunun sarayını yıktıran o sonsuz kudretine dahalet ederek yoluna dökülmüş karıncalar olarak diyoruz ki bize şu sarayı imar etme, imkan ve keremini bahşeyle. Değerli kardeşlerim. Bu benim bir hissimdi. Sizin intizarınıza benim de altında kalıp ezildiğim vazifenin altında soluk almam adına bir ilk sözdü. Geceden bu yana bekliyordunuz. Bir şey var diye. Boş çevirmesin Allah. Kürsüden aldıklarınızla değil İşi şey alacağınıza çok kani değilim. Fakat onun hazinesi çok zengindir. Vermekle bitmez, tükenmez. Kendi hazineyi hassasından kalplerinizi donatmış olarak buradan geriye dönme lütfunu sizlere bahşeylesin. Çıkarken onu vicdanlarınızda duyun. Doymuş olarak çıkın. Vicdanlarınızda irci ila rabbikum radiyeten merdiye sesini duyarak ayrılın. Keremir utundan bekleriz bunu o engin rahmetinden uzak değildir ki bunları size ve bize ihsanız, eder dilerse, murat buyurursa eder, ben size esas art edeceğim şey takvanın bir buğdu demiştim, Rabbim imkan bahşederse ayatı tekviniyeye bir kanat açmış olan takvanın ve size başta bir tarif yaparken ona irade hassasiyeti veya hassasiyetin iradesi bir adım daha öteye atarak vera veya titizlik şuuru diyebileceğim hususu takvaya bir buğut olarak arz edecektim <gülüyor> madem Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında huden lil muttakin buyuruyor bu Kur'an müttakilere hidayettir. Muttakiyi bilmemiz, Kur'an'ın hidayetinden istifade edebilmemiz için müttaki kimdir? Onu bilmemiz çok önemlidir. Madem Allah Kur'an'ında وَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ Allah'tan ittika edene Allah, fereç, bir çıkış yolu gösterecektir. Onu dardan kurtaracaktır. Öyleyse takvanın bu buğdunun bilinmesi lazımdır. O dişini sıkıp bir beklemektir davada. O kuluçkaya yatmış tavuğun beklemesi gibi bir beklemektir. O bir velinin irşadına esas teşkil eden bir kedinin farenin deliği önünde gözünü kırpmadan beklediği gibi beklemektir. Miskin miskin yatma demek değildir. Ayağını ayağının üstüne oturup beklemek demek değildir. Çelik çavak beklemektir. Kendine düşen şeyleri yaparak beklemektir. Allah'ın inayetini beklemektir. Allah'la pazarlığa girmeden beklemektir. Kendine düşeni yapıp şe'ni rububiyetin gereğine karışmadan beklemektir. Allah'ım bize yapın dedin. Yapmaya çalıştık yapamadık. Bizden gedalık sen sultansın. Sana da sultanlık yakışıyor. Bakıyoruz bize kusur yakışmıyor. Ama mahiyetimizde kusura açıklık var. Fakat sana affetmek, sana bağışlamak öyle yakışıyor ki dönüp dönüp tekrar tekrar bakıyoruz. Yakışıyor sana aff affetmek ve bağışlamak. Yakışıyor sana dökülmüş yolda kalmışların elinden tutup, tutup sahili selamete götürmek. Deyip beklemek. Allah'ın inayet ve keremiyle kendine düşen şeyi yapıp beklemek. Bu irade hassasiyeti Enbiya izam üst seviyede bunu temsil etmiştir. Ben bir hususa dikkatinizi rica için belki önce de arz etmiş olabilirim başka zaman, başka bir cemaate, başka bir vakitte, başka bir münasebetle. İrade hassasiyetine Enbiya izam'ın tavırları ne muhteşem bir delil, ne muhteşem bir aynadır. Hazreti Nuh'a baksanız, Kur'an onun için kesip biçtiği hayatı 950 sene olarak gözümüzün önüne seriyor. 950 sene hiç sarsılmadan bir irade insanların kapısını dövüyor ve kulüle ilah illallah tüflihu diyor. La ilah illallah diyin, falah erin diyor. Hiç sarsılmadan. Hiç yılmadan, hiç pörsümeden, hiç ülfete kapılmadan, hiç yılmadan. Peygamberliği ne kadardır bunun bilemiyoruz. Ömürde bir kısım tefsirciler farklı mütealeler, mülahazalar beyan ediyorlar. Ümmetinin ömrümü, kendi ömrümü o meselelerin münakaşasını bir yana bırakacak ve ben diyeceğim ki 900 küsür sene bir peygamber irşad etmekle mükellef olduğu ''İnsanlığın kapısının tokmağına dokunuyor, Allah birdir deyin, kurtuluş erin.'' diyor. Hiç yüzüne bakmıyorlar, hiç iltifat etmiyorlar. Ama bu irade insanı, iradede çok duyarlı hale gelen bu hassas insan hiç tavır değiştirmiyor. Belki bir kapıya elli defa gidiyor, belki o kapıdan elli defa ters yüz ediliyor, belki elli defa hakaret görüyor, belki elli defa başına toz toprak saçılıyor. Yüzüne cennetten gelecek meleklerin solukları, liyakatı odur. Ama o tertemiz yüze belki tükürükler atılıyor. Meleklerin öpüp öpüp başlarına koyacaklar o tertemiz yüze, belki tükürükler atılıyor. Çünkü başkalarının yüzüne atmışlar o tükürüğü. Hiç yılmadan, tavır değiştirmeden daima sokaklarda geziyor. La ilahe illallah, kulu la ilahe illallah. Tüflihû diyor. La ilahe illallah deyin ve kurtuluşu erin. Ne güzel misardı tavuk değiştirmeme bakımından. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i anlatırken ve min diyor. Nuh'un şiasından, onun yolunda gelenlerden, onun hizbinden, tabir caizse onun partisinden, onun yolundan. Hazreti İbrahim Enbiya'nın babası. Allah Resulü'nün iftihar edip başına koyduğu bir insan. Peygamberler arasında ben Hazreti İbrahim'e benzerim diyor. O mütevaziydi. Belki bir gün Hazreti İbrahim eğer böyle bir karşılaşma olsaydı şöyle diyecekti. Ben torunum Hazreti Muhammed'e benziyorum ve bundan dolayı da müftehirim diyecekti. Ama tevazu insanı. Sonradan gelmenin dışında, Hazreti İbrahim'den sonradan gelmenin dışında... Belki o da bir fazilettir haddi zatında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde durup düşüneceği herhangi bir mevzu yoktur. <gülüyor> Hz. İbrahim Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sizin için misal olacak bir insandır. Kaç kanet. Lekum usvetun hasenetun İbrahim. Size İbrahim güzel bir misaldir. Numunu olarak alabileceğiniz yanları vardır. Vellezîne <gülüyor> ma'hu Onunla beraber olanlardan da diyor demek suretiyle. Hz. İbrahim üzerine dikkatimizi çekiyor. Nedir Hz. İbrahim? Hz. İbrahim tavır değiştirmeyenlerin başında gelir. İrade insanlarının başında gelir. Enfüsi bir manayla takvayı hem şeriatı fıtriye, hayatı tekviniyeye göre hem kendi ruh derinliğine göre ayarlayan, anlayan ve idrak eden insanların başında gelir. İbrahim Aleyhisselam ilk defa tek başına Yeryüzünde la ilahe illallah Diyen bir insan olmadığı dönemde La ilahe illallah Davasını ilk defa haykıran bir insandır Öyle bir kuraklık Sarmıştır ki yeryüzünü Hz. Nuh'dan sonra her şey bitmiştir Hatta Kabe bile dümdüz Olmuştur. Nasıl ki Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Zenciler onu yine dümdüz edecekler Kabe'yi silecekler buyurur Kabe Yerle bir edilmiştir Mescid-i Aksa yerle bir edilmiştir. İlk bina, son bina. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kabe ile Mescid-i Aksa arasında 40 senelik bir mesafe vardır. Biri yapılmış, 40 sene sonra da diğeri yapılmıştır. Yeryüzünde Allah diyen kalmamıştır. O ciddi bir hicran hissiyle, ciddi bir hasret hissiyle onu Nemrud'un kapısının önünde, sadece yanında, Sara validemiz vardır Ellerini açar Rabbime Rabbisine Rabbimize karşı şöyledir Allah'ım Eğer burada bizi bu firavunlara Bu nemrutlara ezdirirsen Yeryüzünde senin adını anacak başka kimse yok Bir ben varım Bir de Sara var La ilahe illallah diyen bir ben varım Bir de bu vardır Tek insan olarak bir davayı başlatır Tek insan olarak Bir çağlayan haline gelir Tek insan himmeti o kadar halidir ki, Allah İbrahim'den bahsederken Celle Celaluhu ''İnne İbrahim'e kana ümmeten kâniten'' der. O, Allah'a teveccüh etmiş başlı başına bir ümmettir, bir millettir. Tefsircilerin değişik tevcihleri vardır. Tevcihlerden bir tanesi şudur, İbrahim'in himmeti milletidir. Millet İbrahimiyedir ve İbrahim başlı başına bir millettir. Kimin himmeti, milleti ise o başlı başına bir millettir. Himmetinizi Ali tutun. İnsanlığı kurtarabilecek Ali bir himmetle meseleye yaklaşın. Ve İbrahim'in çizgisini yakalamaya çalışın. Zira bu milleti halili olanlar kurtaracak. İnsanlığı halili olanlar kurtaracak. Sizin mesleğiniz hillettir, dostluktur. Allah'a dost olmayı yakalamam. Allah'a dostluk kutbuna yükselme Allah'ın inayet ve keremiyle ve meseleyi oradan kavramam. Allah'ım eğer bizi de bozguna uğratırsan yeryüzünde senin adını anacak yok diyor. Bu söz öyle bir sözdür ki aradan asırlar geçer ama bu sözü yıpratmaz. Bu söz bakarız ki. Medine-i Münevvere'de, ilk hesaplaşma günü Bedir'de, Allah Resulü mübarek ellerini kaldırmış, ordusu en mükemmel şekilde, maddi manevi donatılmış, Allah'ım hazırla dedin hazırladım, getir dedin getirdim, sevk et dedin sevk ettim, şimdi ellerimi açtım yalvarıyorum sana, eğer burada bunları bozguna uğratırsan, bozgun kıyamete kadar sürer gider, senin adını yeryüzünde anan kalmayacaktır, diyecektir. Kim bilir aradan kaç asır geçti. Kaç bin sene geçti. Eskimemiş bu söz. Eskimeyen ağızlardan birisinde. Hiç eskimeyen. Sözüyle, sazıyla hiç eskimeyen bir ağızda. Aynıyla tekerrür ediyor. Aynen tekrar ediliyor. Gücüm olsaydı. Kalbimin mukamet olsaydı. Bende de o bir irade bulunsaydı. de ellerimi açacak. İstersen bu eller... Bedir'de açılan ellerin yanında kabul buyur. İsterse Babil kapısı önünde, Nümruz'un kapısının önünde ellerini açan İbrahim'in ellerinin arkasında kabul buyur. Eğer şu var olanları bozguna uğratırsan Allah'ım bundan sonra kefere ve fecere seni anacak insanların var olmasına imkan vermeyeceklerdir. Cemaatini bozguna uğratma Allah'ım. Cemaatini bozguna uğratma Allah'ım. Allah Dünyada küfür bozguna uğramış gidiyor. Biz ise üç asırdan beri sürekli bozgun yaşadık. Sürekli bozgun yaşadık ve burkuntularla inledik durduk. Allah'ın inayeti sizinle bizimle olsun aziz kardeşlerim. İbrahim'de alınacak misaller var. İbrahim sizin için numune-i imtisal... Allah'ın binlerce salat ve selamı... ...onun emced, eşref, ekrem, torunu... ...insanlığın medarı iftarı iftihar tablosu... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...ve onun ceddi emcedi... ...İbrahim'in üzerine... ...sair enbiya izamın üzerine olsun... ...aleyhimussalatü vesselam... ...İbrahim Nemruz karşısında sarsılmaz... ...zira o irade insanıdır... ...başka şey düşünmez... Ubudiyetteki sırrı kavramış. Emre itaatteki inceliği kavramış. Ubudiyetin dahisi diyor emri ilahidir. Allah emretmişse o iş yapılacaktır. Neticesi rıza ilahidir. Başka maksatlar araya girmeyecektir. Netice semeresi de uhrevidir, ahirette verilecektir. Hz. İbrahim buna çok iyi inandığı için hiç tavrını değiştirmemiştir. Bu badireyi atlatır. Allah Celle Celaluhu Karşısına başka badire çıkarır. Sözü mâkes bulmaktadır. Sineler onun söylediği sözde heyecanla gerilmektedir. Ektiği tohumlar neşhünema bulmaktadır. Her yer Hz. İbrahim'in ateş içinde meydana getireceği berdu Selam gibi berdu Selam'a dönmektedir. Küfür gayz ile gerilmektedir. Ve Hazreti İbrahim için ateşler yakılmaktadır. Mancınıklar kurulmaktadır. Gözler nefretle dönmektedir. Sineler gayiz heyecanıyla dolup taşmaktadır. Ama o fevkelade fütursuzdur. Bunlara karşı zira gözünü Allah'ın rızasına dikmiş. Ukrevi semerata dikmiş. Emrolunduğu şey fütursuz yapmaktadır. Söze kolay. Anlatması kolay bu meselenin mancınağa konduğu anda bile hiç tavrını değiştirmemiştir. Cafer gibidir torunlarından. Cafer, Cafer İbni Ebi Talip Resul'un bezminden tam istifade etmiş. Mütede şehit olanları gördüm. Bir ikisinin boynuna tasma takılmıştı. İhtimal ki kılıçların darbeleri altında dayanamama gibi bir hal arız oldu, hasıl oldu. Başlarına kılıç inmesin diye başlarını sağa sola çevirdiler. Çevirmesinler diye Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym naklediyor. Boyunlarına tasmalar takılmıştı. Caferi gördüm. Düm düz gidiyordu aslanım. Sağa sola bakmadan düm düz gidiyordu. İbrahim Cafer'e yol açma yolunda mancınıkta düm düz gidiyor. Meleya Alan'ın sakinleri ateş, adiyat içinde Allah'ın kanunları içinde yakıcıdır. Allah Celle Celaluhu ona kuni berden ve selama demezse şayet yakan. O mancınık üzerinde ama fütursuzdur. Hiçbir şeyi kale almamaktadır. Zira beklediği başka şeydir. Zira o başka şeyin yolundadır. Dediği gibi yine torunlarından birisinin karşında bir alev var. İçinde evladım ve imanım tutuşmuş yanıyor. Bana sen niçin şuna buna dalaşıyorsun diyorlar. Karşıda bir alev var. İçinde evladım ve imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken ayağım birine dolaşmış. Bu da iş mi diyor. Mesleğimiz Haliliye'dir diyor. Ağzın şeker şerbet yesin. Belliydi halinden. Mesleğinin halili olduğu belliydi senin. Görmüyor Gözü Başka Şey Zira Gözü Başka Şeye Düşmüş Tutulmuş Gönlünü Kaptırmış Birisine Bir Maşık Var Ki Güzelliği Ve Cemali Çok Fettan Büyülemiş Ve Bakışını Bulandırmış Başını Döndürmüş Görmüyor Gayri Başka Bir Şey Melekler Semada Titreye Dursun Hangi Talihli Melek veya yüreği sızlıyorsa meleğin hangi yüreği sız melek eğildi kulağına fısıldadı İstersen ben bir kanat kanat darbesiyle bütün ateşleri darmanduman edeyim hasbunallahu ve nimel vakil ben vekaletimi Allah'a verdim cibriyle, mikah ile, israf ile vekalet verdiğimi de kim söyledi size ben vekaletimi Allah'a verdim hasbunallahu ve nimel vakil Allah bize yeter O ne güzel vekildir Mancınık fırlatınca semada gidiyor Menkıbe kitapları naklediyor Hangi talihli melek Veya Allah'ın emriyle heyecan dolu hangi melek kim bilir Suyu salayım Fırtınayla imdadına koşayım Hasbunallahu ve nimel vakil Hasbunallahu ve nimel vakil İrade insanı hiç sarsılmıyor. Karşısına ateş dahi çıksa, kandan irinden deryalar dahi çıksa, dikenli tarlalarda dahi gezdirilse, hiç tavır değiştirmiyor. Hedefim nedir benim? Şu insanlığın ruhuna, ruhumun ilhamlarını boşaltmak mı? Onlarda İslam adına bir heyecan uyarmak mı? Vazifem bu ise, beni buraya mürahas olarak gönderen, Melikim, Malikim Sultanım bunu benden bekliyor ve istiyorsa bana zaten başkasını yapmak düşmez. Hasbunallahu ve ni'mel Teslim olan necat bulur. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dairesini netice verir. İbrahim daha oraya düşmeden evvel Allah çoktan orayı Berdu selam haline getirmişti. Hazreti Bekir'e isnad ederler bir şey. Şöyle der, çok hoştur onunsa Cüdbi lütfik ya ilahi men lahu zadun kalil. Allah'ın azı az olan benim gibi birisine ne olur Cıvammertlikte bulun, cömertlik et Zatsız, zahiresiz bir insanım Cüdbi lutfik ya ilahi lutfunla Men lahu zadun galil Zadı kalil olan, az olan birisine lütfeyle Allah'ım مُخْلِسُنْ بِسْصِدْقِيَ اَتِعِنْ دَبَابِكَ يَا جَلِيلٍ Zâd-ı zahiresi yok ama senin kapının sadık kuludur. İhlasla gelmiştir. Kapının toprağına samimiyetle dokunuyor. Sadak'ta. söz sanayi ise doğrusun. Sen sıddıksın. En büyük sıddıkı tasdik eden sensin. مِنْ هُسْيَانٌ اَوْنِسْيَانٌ اَوْسَهُمْ بَعْدَ سَهْو۪ي Kendi diyor. Ben diyemem ona. Günah röyalarımda dahi onu yakalayamamış. Hayallerinin içine girememiştir. Ama o diyor ki: Min huysyanun evnisyanun evsehun ba'de sahvin. Ondan isyan, nisyan, sehir sehivden sonra yine sehv. Kim yapmış bunları? Ebubekir diyor. Minke ihsanun ve fadlun ba'de itayil cezil. Ondan bunlar ama kul o. Sana gelince senden yetayı cezil, büyük büyük, bol bol, bin bereket ve lütuflar. Arz edeceğim şey burası değildi. Bu uzun kasidenin bir yerinde şöyle diyor. Kulli nari fi hakkı kemah. Benim ateşime de ne olur? Hz. İbrahim'in ateşine berdi selam al dediğin gibi. Berdi selam ol al deyiver Allah'ım diyor. Kulli nari übredi fi hakkı "Kul ta ya nar uvridi fi hak halil halil hakkında uvridi çektiğin gibi soğuyu ver cennet bahçelerinden bir bahçe ol dediği gibi dey verdiğin gibi ne olur benim ateşime karşıda böyle de diyor." Aynı duygu ve düşünce paylaşılıyoruz. Hazreti Siddık Ekber İbrahim tohumundan meydana gelen bir rüşeyimdir. Karakterini taşır. İnsanlarda olduğu gibi verasetle, yeni ifadesiyle kalıtım nebatatta da vardır. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam bir şey miras bırakmış. Efendimiz'e kadar, Ebu Bekir'e kadar, Ömer'e kadar, Osman'a kadar, Ali'ye kadar Allah'ın binlerce rıda var, ıdvanı bunların üzerine olsun. Hangisine aynı noktada dokunsanız Aynı şeyleri mırıldanacaklardır, hayr estağfurullah. Aynı şeyleri bülbül gibi terennüm edeceklerdir. Ne Allah'ın lütuflarından masar olduğu şeyler onu şımartır, ne de maruz kaldığı kötülükler, musibetler onu ese atar. düz yürür, hiç aldırmaz. Türk şairinin dediği gibi, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisi de cana safa, lutfunda hoş, da hoş. Lutfunda hoş, da hoş. Kahrı lutfu bir bilmeyen çekti azap der niyazi Müslüim. Kahrı lutfu bir bilen azaptan kurtulur, azabı az olur Ondan tad almaya başlar. Hazreti İbrahim o ateşin içinde ayrı bir zevk ruhani duyuyordu. Kim bilir nasıl ustata erdi? Nasıl bir şebu arusu idrak etti orada? Ateşin içinde idrak etti sadık sadakatle devam ediyor. İradeli insan iradesiyle kaftalarını delmeye çalışıyor. Fakat imtihanların biri bin onu takip ediyor. Biri gidiyor, bir başka arkasından geliyor. Senelerce bir evlat, bir evlat diye Allah'a karşı saygısızlık olur diye onu da açıktan aça istememiş. Bir arzuya bir temenniye, bir reca'ya, bir dileğe, Allah'ın bir lütfu, İsmail gibi tertemiz bir tohum Allah ihsan edecektir. Tertemiz bir tohum, tohumun temizliğine bakın ki, o tohum başında bir gün insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa'yı Semer'e verecektir. Hiçbir şey olmasaydı, Hz. İsmail'den hiçbir şey gelmeseydi, doğsaydı sadece bir Hayti Vustaf'la Hz. Muhammed Mustafa ona bağlı olsaydı bu onun için şeref adına, meziyet adına, keramet adına yeter ve artardı. Yeter ve artardı. Hz. İsmail'i kendi meziyetleriyle anarken Efendimiz'in bağlı bulunduğu bir tohum olarak da ayrıca anar ve karşısında temenna dururuz. Bir evlat lütfediyor Allah. Güzel mi güzel, edalı mı edalı, endamlı mı endamlı ...alnında peygamberlik yazılı gibi her haliyle peygambere yakışır bir vekar ve ciddiyet içinde davranıyor. Ama Allah Celle Celaluhu İbrahim'i yine imtihan edecektir. irade insanı. Zira arkadan gelen insanlara diyecektir ki İbrahim'de sizin için alabilecek yanlar var. İbrahim'i misal olarak alın, arkasında yürüyün sürçmeyeceksiniz. Takılıp yollarda kalmayacaksınız, rampalara yuvarlanmayacaksınız... Virajlarda devrilmeyeceksiniz. Yol İbrahim'in yoludur. Onun için onu elli defa eliyor. O elli defa sadakatını ortaya koyuyor. Allah onu elli defa eliyor. Allah ona emredecektir. Şu çocuğunla, şu nadide çocuğunla ve hakikaten sanal liyakati olan bir peygamber hanımı olma durumunu her hal ile gösteren, ispat eden Hacer'i götürüp İnsanın olmadığı, hayvanın olmadığı, suyun olmadığı, ağacın olmadığı Bir zamanlar bir beyt varmış, dümdüz olmuş, silinmiş, gitmiş Hiç kimsenin, insin ve cinnin olmadığı yere bırakacaksın Ne zordur, bu kes demeden daha zor Bir yerde götür denize at demeden daha zor Götürüp oraya bırakacaktır İbrahim'i Kur'an-ı Kerim anlatırken vefî der. Ve İbrahim ellezî vaffâ. O İbrahim ki, vefayı duruk noktada yerine getirdi. İbrahim öyle bir vefa gösterdi ki, lügatlarda onun gösterdiği vefayı ifade eden kelime yok. Ve İbrahim ellezî vaffâ. İbrahim vefa insanı. Evfû bi'ahdi, bi bi'ahdi. Ahdinizi yerine getirin, ahdimi yerine getireyim. İbrahim bu ahdi yerine getirmeye koşuyor. Öyle bir vefa insanı ki götür çocuğunu ve aileni, otun bitmediği, kimsenin konup göçmediği, her şeyden mahrum bir vadiye bırakıveriyor. Gözünü kırpmadan götürüp bırakıyor. Zevcesi ve çocuğu, vefa. Hacer Validemiz arkadan sesleniyor. Ya İbrahim bizi kime bıraktın gidiyorsun? Yüzünü geriye dönüp bakmıyor. Bakmıyor bir insan. Nefsimle sul yapmış değilim. Baktığım zaman tavrı oradaki vurunup dövünmesi derbederliği ya rikkatıma dokunur içimde bir değişiklik olursa benim Rabbime karşı sırtını dönmüş gidiyor geriye dönüp bakmıyor.